Kalbin Zümrüt Tepelerinde Kalp ve Ruh Ufku Kalp dendiğinde ilk akla gelen Göğsün sol yanında, sol memenin altında Hem sinir hem kas esaslarını cami Karıncıkları, kulakçıkları bulunan Ve insan huzulları arasında kendi kendine hareket etme özelliği taşıyan atar ve toplar damarların kökü, merkez noktası, solunun ve akciğer hareketleriyle de ilgi ve paralelliği olan ve yürekte de dediğimiz çam kozalağı şeklindeki malum organdır ama. Biz burada cismani bu kalpten daha ziyade, gönül de diyeceğimiz vicdanın dört temel unsurundan biri sayılan, bütün duygu, düşünce, şuur, sezgi, idrak ve manevi alemimizin merkezi, ruhani ve ilahi latife olarak bilinen kalp üzerinde durmak istiyoruz ki, bizce insan hakikatinin özü, esası da işte bu kalptir. Gönül sözcüğüyle de ifade ettiğimiz bu latife, İnsani kemalata uzanan bir merdiven, cismaniyet aleminde ötelerin bir izdüşümü, insan bünyesinde ruhani alemlere açık en geniş kapı, benliğimizin şekillenmesinde biricik laboratuvar ve hayrın da şerrin de en önemli bir test merkezidir. Bizim ruhla münasebetlerimiz, aklımızı olumlu istikamette harekete geçirmemiz, beşeri temavüllerimizi kritik etmemiz, hep bu merkeze bağlıca cereyan eder. İşte bu kalptir ki, zamanla ruhumuzun gözü kulağı haline gelir. Gelir de, noktayı istinat ve noktayı istimdat buğutlarıyla sezgimiz, onun bakışı, aklımız kritikçisi, iradelerimiz de sevk ve idarecisi olur. Bu ruhani kalbin beslenme kaynağı iman. Onun itminana ulaşma yolu da her zaman Allah'ı anmaktır. Evet, kalpler ancak Allah'ı anma ve yad etmekle oturaklaşır, huzura erer. Ve bu sayede ruhtaki bütün acılar diner, Stresler, hafakanlar aşılır ve his dünyamızda da sürekli itminan meltemleri esmeye başlar. Başlar, zira her şey Allah'la başlamıştır. O öyle bir mebde evveldir ki, zincirleme sürüp gidiyor gibi görünen bütün sebepler döner dolaşır, nihayet onda sona erer. Bütün arzu, istek ve beklenti mülahazaları gider onda noktalanır. O, evveli olmayan, ikincisiz bir ilk, ahiri olmayan bir merci, bir münteha ve bir sondur. Ne dış dünya ve afaki alemde, ne de iç alem ve vicdan mekanizmasında onun ötesinden söz edilemez. O ötelerin, ötelerin, ötelerin ötesidir ve daha ötesi de yoktur. O tam hissedilerek anılınca, insani düşünce en son ufka ulaşmış, akıl mantık hayret ufkuna ermiş ve ruh fanilerin varabileceği son serhatte varmış olur. Bütün ümitlerin gerçekleşebileceği, bütün dünyevi endişelerin birer vehimden ibaret kaldığı, sebeplerin bir bir devrilip, her şeyin tevhidi boyaya boyandığı serhatte, bu noktaya kadar insan oğlunun yöneldiği bütün nimetler, minnetler, sevinçler, inşirahlar, bulmalar, tatmin olmalar. Hep daha mükemmeli elde etme mülahazasıyla cereyan ederken iş gelip bu noktaya dayanınca her şey birden bire bite verir. Evet, ona ulaşınca bütün arzular, istekler sona erer. Bütün yol heyecanları hemen sönü verir ve duygular, düşünceler de şeyi noktasına ulaşmış nem gibi rahmete inkılabeti verir. Edi verir de Esbab dairesi içindeki bütün yükselme talepleri verir Merci arama ihtiyacı kafalardan silinir gider ve insan adeta yürüdüğü o upuzun yolu bitirmişçesine bir neşve duymaya başlar. Ne var ki bundan sonra da herhangi bir kemiyet ve keyfiyet ölçüsüne sığmayan değişik tecelli dalga boyundaki bu huzur esintileri sürekli bir buslat ve aşk-ı şevk iç içeliğiyle hep sürer gider. İnsan mahiyetindeki bu ruhani kalbin bedeni kalple tıpkı cisim ve ruhun birbiriyle münasebetine benzer sırlı bir münasebeti vardır. Ama şimdiye kadar bu iki münasebetin keyfiyetiyle alakalı net herhangi bir şey söylemek mümkün olmamıştır. Biz prensip açısından bugüne kadar söylenebilmiş sözlerin hemen hepsinin bir mahmili olabileceğine açık durmakla beraber şu anda bu kabil bir teferruata girmeyi de gereksiz buluyor ve geçiyoruz. Ruhi hayat ve ruhaniliğin ruhla alakası açık ve bedihidir. Kur'an-ı Kerim Ruh Rabbinin emrindendir der. Bu ifade tarzı ruh gerçeğinin Rabbin bilebileceği bir şey olduğunu ve Allah'tan başka hiç kimsenin onun hakikatini bilemeyeceğini vurgulama bakımından fevkalade manidardır. Evet, ruh harici vücudu bulunan bir kanun ve şuurlu bir namustur sabit ve daimi fıtrat kanunları gibi Emir aleminden ve irade sıfatından gelmiş bir kanun ve namus Hem ruh hem de kainatta cari diğer bütün kanunlar Emir aleminden gelmiş aynı şeylerdir ve kaynakları devamlılıkları itibarıyla da ikisinin hakikati aynı sayıdır Eğer nevilerdeki, türlerdeki kanunlara kudreti ezeliye harici ve mahsus duyu organlarıyla hissedilebilen bir vücut giydirseydi onlar da ruh olurlardı. Ve eğer ruhu şuurdan tecrit etseydi o da değişik nevilerdeki kanunlar gibi bir kanun olurdu. Kur'an'ın bir iki kelimeyle işaret edip geçtiği ruh hakikatinin bu veciz izahı onun özü, esası ve iç yüzüyle alakalı bütün metafizik tartışmaları kökünden kesip atacak mahiyettedir. Aslında Allah'ın hemen her işi herhangi bir sebep, şart, malzeme ve materyale ihtiyaç hissedilmeden sırf bir ol deği vermekle olu verir. Onun böyle tekvini bir emri herhangi bir şeyin harici vücut açısından meydana gelmesi için yeterlidir. Tabiri digerle, ilahi irade ve meşiyetin diliyle bir nesnenin herhangi bir keyfiyette vücut bulmasını dilemek, o objenin var olması için kafidir. Bu türlü var olmaların devam ve temadisi, aklın zahiri nazarında, efal adiye gibi değerlendirilse de bu kabil bütün hadiselerin harika olduğu açıktır ve gerçek emir sahibine bağlanmadan izah edilmeleri de imkansızdır. Bazen biz ruh dediğimizde en kamil ruh manasına gelen Cenab-ı Hakk'ın nefhası ruh azamını düşünürüz. Düşünürüz zira Allah'tan gelmiş Allah'a en yakın ve lahut alemine ait esrarı haiz olan işte bu ruhtur ve insanın Allah'a halife olması da onun böyle bir ruh taşımasına bağlıdır. İnsan bünyesindeki bu ruh madde cisim cevher olmayan alemden cismaniyet alemine bir armağan. Hem de metafizik mülahazaların bir dili bir tercümanı gibidir. Bir kere ruh dediğimiz bu cevher, hem ilim hem de vücut aleminden bir tecellidir. Onun şuurlu bir kanunu emri olması, zatla irtibatı, nuraniyet ve şeffafiyeti de, ilme tam bir mashar olması itibarıyladır. Eğer insan ilahi sırlara açılmak istiyorsa ki potansiyel olarak buna herkes müsait olarak yaratılmıştır, böyle bir açılım da ancak kalp ve ruhla mümkün olabilecektir. Evet, uluhiyet hakikatine dair sırlar ancak gönül ufkundan, ruh gözüyle temaşa edilebileceği gibi, akıl, mantık, muhakeme ve sebepler üstü hakka yakınlık da Sadece ve sadece ruhun ayağı ve kalbin kurallarıyla gerçekleşebilecektir. Ruh bir müşahit, gönül onun özel temaşagahı. Ruh hakka yaklaşma yolunda bir atlet, gönül onun en hayati dinamosu. Ruh bir seyyah, gönül onu hedefe ulaştıran bir rehber. Hatta canın cananla keyfiyetler ve kemiyetler üstü müşterek bir hanesidir Bu itibarla da eğer insan sonsuza yönelecekse önce gönül kapısına yönelmeli. Oturup kalkıp sürekli gönül hikayeleri söylemeli. Gönül insanlarıyla içli dışlı olmalı ve ruhuna gönlünün kanatlarından tüyler takmalıdır ki fiziki dünyanın çekim ve sürtünme gibi engellerine takılıp yollarda kalmasın. Sonsuzluk yolunda gönül, insanın kolu, kanadı ve enerjisini ötelerden alan bir dinamosudur. Gönlün gücünü yanına alan ve onun rehberliğinde gök yolculuğuna açılan kimseler, katiyen bir başka vasıtaya ihtiyaç hissetmezler. Hissetmez, ve seyahatlerini hep ruhanilerle atbaşı götürürler. Yorulmadan aş semtine koşan işte bu ruhlar, büyük ölçüde ten kaygılarından sıyrılmış gönül şehsuvarlarıdırlar. Onların kanat çırptıkları aynı noktalarda, sürekli melek kanatlarının sesleri duyulur. Üzerinde yaradanın mührü bulunan gönül, ruhani alemlerle cismani alemlerin birleşik noktasında yaratılmış, berzahi vücuduyla insanlar arasında adeta insan-ı konumundadır. Dünya-ukba, mülk-melekut, fizik-metafizik alemleri ortasında bir berzah mahiyetindeki kalbin, gönlün çok geniş bir irtibat alanı vardır. Bu genişliğiyle O, mazruf olduğu aynı anda zarf durumunda ve muhatken de, kuşatılmışken de, muhit kuşatan konumundadır. O bedende yaşarken, O'nun hakiki hayat kaynağı, cismaniyete tabi görünürken, sonsuzluk yolunda O'nun imamıdır. Ruhun aydınlıklara açık olması, kalbin ziyasından suretinin imrendiriciliği de onun ledünni cazibesindendir. İnsan mahiyetinde surette can da kalp cevherinin terkisine bağlanmış birer arazdan ibarettir. Aslında suretin de canın da haiz bulundukları kıymet tamamen kalpten kaynaklanır. Akıl en kalıcı eserlerini ve hep kalp atmosferinde öre gelmiştir ki, kalbin ilhamları dört bir yandan dimağı kuşatınca, mantık ve muhakemeye bağlı bütün yalancı mumlar söner, sadece ve sadece yağ fitili öteden o gönül kerağı par par yanmasını sürdürür. Havası suyu her zaman sonsuzdan gelen gönül pınarında, Sürekli bembeyaz ab hayatlar çağlar. Ziyası rengi ötelerden, Kalp fanusu etrafında, Her zaman kelebekler gibi ruhaniler pervane döner. Böyle bir ab hayat çeşmesine ulaşabilenler, Hızırla aynı yeşilliğe seccade sermiş sayılırlar. Bu fanusu göz bebeklerinin içine alanlar da, bir daha o ışık kaynağından ayrılmayı düşünmezler. Gönlün yüzündeki peçenin sıyrılıp, kalp gözünün sonsuza uyanması, tamamen zamana ve zaman içinde de aktif sabra bağlıdır. Zamanı değerlendirip bu sabrı gösterenlerin gönül gözleri, bugün olmasa da yarın mutlaka açılacağından, ve bunların lisanlarının zamanla bir beyan çağlayanı haline geleceğinden şüphe edilmemelidir. Evet, gün gelip de bunların kalpleri, ulaştıkları ufkun nurlarıyla aydınlanıp, dillerinin de bağı çözülünce, çevrelerine başları döndüren ne sihirli besteler, ne sihirli besteler sunarlar. Gönül ilahi sırlara açık öyle bir ufuktur ki, o ufkun iki adım ötesinde hemen her zaman meleklerin hayhuyu ve ruhanilerin kanat sesleri duyulur. Böyle bir sır burcuna erenler için, Sidre ile Kabe iç içe bir vahit haline gelir. Ravza, Firdevse örtü olur. Evvel ahirin rengini alır.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 Mevlana'nın da dediği gibi birbirlerine dilsiz dudaksız laf ederler. Güller gibi şehrelerine akseden kalplerinin renginden birbirlerine tebessümler yağdırır dururlar. Bütün bütün gönül rengine boyanmış bu ruhlar arasında sen ben düşüncesi tamamen eriyip gitmiş ve ortada sadece ona bağlı İzafi bir biz kalmıştır Bu itibarla da onlar katiyen birbirleriyle çekişmez Biri birinin ışığını söndürmeye çalışmaz Ve benim mumum, benim meş'alem demezler Aslında ışık ışıkla vuruşmaz Nur ziya ile zıtlaşmaz, Bahar yeşille savaşmaz Derya damlayı kurutmaz Şavk şavka güç kazandırır. Ziya nura şuleler gönderir. Bahar çimenlerle sarmaş dolaş yaşar. Derya damlaya ölümsüzlük yolunu açar. Her şey ama her şey bize biz olma neşideleri mırıldanır. Evet, insan şahsi benliğine bağlı kaldığı sürece bir zerre, bir damla, Hatta bir hiç olmadan kurtulamaz. Aksine benlik fanusunu taşa çalarak, gönlünün enginliğinde başkalarıyla birleşip kaynaştığı ve kendi dar dünyasının dışında ayrı bir heyete ulaştığında ise, hemen bir güneş, bir umman ve bir kainat halini alır. Birbiriyle birleşen yağmur damlalarının çağlayanlara dönüşmesi gibi, onlar da adeta bir ırmak haline gelerek sonsuzlaşma yoluna girer ve değerler üstü değerlere yükselirler. Böyle bir birliğe ulaşamadıkları takdirde ise sadece dünyevi ve maddi değerlere bağlı kalırlar ki bunların kıymeti de kabir kapısına kadardır. Gün gelip ölünce her şey biter onlar da Hazan yemiş yapraklar gibi savrulur giderler. Gönül bahçesinin gülleri çiçekleri ise her zaman taptaze kalır ve katiyen sararıp solma bilmez. İşte size her şeyi dünyeviyle bağlamış bir ruhun ızdıraplarını mırıldanan nefis bir çift söz. Kimi vicdana dokundu, kimi cis cana, ...zevk namı ile ne yaptımsa peşiman oldum. Namık Kemal. Bir de etrafa gülücükler yağdıran... ...ve tamamen gönlün sesi... ...şu sözlere bakın. Bu dünyada bütün çiçekler solar... ...ve bütün kuşların ötüşleri de devamsızdır. Ben ebedi sürecek yazları düşünüyorum... Bu dünyada çok kimse aşklarının, dostluklarının zevaline ağlar. Ben ebedlere kadar sürecek sevgilileri düşünüyorum. Suli Prudom'un Dünya atışı şiirinden Gelin şimdi de her şeyi engin bir temaşa zevkine bağlayan, Şu münacat gibi sözlere kulak verelim. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim gayrı istemem. İsterim, fakat bir yarı baki isterim. Zerreyim, fakat bir şemse sermet isterim. Hiç ender hiçim, fakat umum mevcudatı beraber isterim. Bediüzzaman İstenmeyen şeyler, İki adım ötede bizi bırakıp gidecek şeylerdir. İstenense, her zaman gönül ufkunda temaşa edilen canandır. Kalp zirvelerine yükselip can gözüyle onu temaşa edenler, her şeyi bulmuş ve kurtulmuş sayılırlar. Böyle bir rasat noktasından habersiz yaşayanlarsa, ebediyen hasret ve hicran içinde inler dururlar. Böyle bir şahikaya yükselmenin yolu ise biyolojik hayat çeperinden sıyrılarak kalp ve ruhun hayat mertebelerine yönelmeye bağlıdır. Bu yolun en hızlı ve amudi dikey yükselme vasıtaları ise iman, tevhid ve marifetullah hakikatlerine karşı sürekli açık durmaktır. Kalp ve ruh ufkunun kalbin zümrüt tepeleriyle hedeflenen kalbi ve ruhi hayat ufkuna yönelmemize, yürümemize bir kere daha vesile olması ümidiyle.